Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz.